Selim Badur'la Korona Günleri Günaydın Selim Badur, merhabalar. Günaydın, günaydın efendim. Günaydın. günaydın Özdeş, Feryal tüm dinleyicilere e, iyi haftalar dinleyip günaydın diyerek başlayayım. E, geçtiğimiz hafta program yapamamıştık dinleyici destek haftası nedeniyle. Bu arada programcıların adına böyle haftanın ilk e, sizler dışında e, mikrofonun önüne geçen bir kişi olarak e, tüm destekleyenlere de teşekkür etmek istiyorum. Oldukça başarılı bir süreç bir hafta yaşandı sağ olsunlar. Şimdi e, bir geçen hafta yapmadığımız için programı 15 günden beri ne oluyordu ne bitti bir bakalım dedim. E, toplam küresel olgu sayısı 505 milyonu aştı yaklaşık 6.2 milyon yaşamını yitiren kişi var. Ve hesaplama yaptığımızda 15 günden beri ortalama günde 937.759 olgu. Yaklaşık 1 milyon olgu bildiriliyor, listeye ekleniyor yeni COVID olgusu. Yine Can Hopkins Üniversitesi'nin sitesinden son bir ay içindeki olgu sayılarına göre sıralama yapıyorlar. İlk sırada Güney Kore geliyor. Güney Kore'yi sırasıyla Almanya, Fransa, Vietnam, İtalya, İngiltere, Avustralya, Japonya, Amerika takip ediyor. Türkiye 19. sırada. Ülkemizden de şimdiye dek 15 milyona yakın olgu. 98.000'i geçen de yaşamı yitiren kişi bildirildi. Evet. İlginç olan e, bu süreçte, bu geçen 15 gün içinde e, önemli bir e, toplantı. Fransa'da e, parlamentoda e, bir e, bilim insanları, uzmanlar e, komisyonu dinlendi. E, bu komisyondaki e, parlamentoya hitap eden 3 kişinin e, ileriye yönelik olarak öngörüleri e, istemiş. Karşılaş buna birer cümlede değineceğim. Doktor Erik Gomez kendisi özellikle mutasyona uğrayarak bulaşıcılığı artan virüslerin hastalık yapma gücünün azalacağının beklendiğini ve Omicron varyantının bu ilkeyi yerine getirdiğini vurgulayıp mevcut salgının yavaş yavaş söneceğini ama ilginç olan bu mevcut salgının 3 ile 5 yıl kadar sürebileceğini sürenin sonunda Virüsün zararsız hale geleceğini tahmin ettiğini açıklamış. Yani evet yavaş yavaş azalma, sönme sürecine girildi ama bu süreç 3 ile 5 yıl sürer diye bir öngörüsü var. İkinci danışma kulü üyesi Dr. Brünür Lina. Bruno Lina biz yakından tanıyoruz İstanbul Tıp Fakültesi'nde görev yaparken. Kendisiyle de, de iş birliği yapıp yayınlar falan yaptığımız bir e, bilim insanı idi e, Bruno Lina. E, Lyon'da e, Lyon Üniversitesi'nde e, Güney Fransa e, grip referans laboratuvarı sorumlusu. E, Brunolina farklı bir noktaya değiniyor. E, biliyoruz ki çeşitli hayvan türlerine, örneğin e, geyikler, örneğin bazı kemiricileri insandan bulaştığı saptanmıştı bunun hayvanlardan geri döndüğü, dönme olasılığı bulunduğunu insanlara ve böyle bir yayılım ters bir yayılım olursa yeni bir evrimsel sürecin başlayacağını ve e, sonuçta 2019'dakine benzer bir salgının söz konusu e, olabileceği konusunda uyarılarda bulundu ilginç. Üçüncü ilk başlangıç için pardon sözünü kestim ama bu çok önemli bir uyarı gibi geldi. Evet, yani hayvanlardan gibi yeniden aynı güçte aynı şey evet, geçir, evet. aynı süreci yaşayabiliriz diye. Evet. E, son değineceğim konuşmacı da Doktor Victoria Goliz'de kendisi e, Omikron varyantı ile birlikte bir düşüşün görüldüğünü ama yeni varyantların çıktığını. Omikron'un BA2 denilen bir alt grubu var. Bunu varyantların sürp sürprizleri açık olabileceğinden bahsettim. E, bütün bu e, komisyon üyelerinin e, parlamenter önünde yaptıkları öngörü e, konuşmaları aslında hani e, çok iyimserliğe kapılmak için e, bir neden olmadığını ve e, bazı e, gelişmeler hazır olmamız gerektiğini, önlemler almamız gerektiğini insanlık olarak Söylüyor. Şimdi ilginç olan e, 2020 Mart ayı ortasında günlük 50 bin dolayında olgu vardı. E, bin kadar ölüm e, gerçekleşiyordu ve çok ciddi bir panik yaşanmıştı. İşte kapanmalar, e, önlemler, e, daha sonraki süreçte işte aşıların devreye girmesi ama günde 50 bin olgu varken... Büyük panik yaşandı tüm ülkelerde. Buna karşı günümüzde 50 bin olgu değil, günde 1 milyon olgu var. Bin değil, 4000 bin ölüm ve nedense insanlar ve yöneticiler tamamen rahatlamış durumdalar ve önlemler kalkıyor. Bu ilginç bir nokta. Şimdi Fransa'daki bu toplantı ve e, son saptamayı da belirttikten sonra Türk Tabipleri Birliği'nin hazırladığı pandeminin ikinci yılı değerlendirme raporuna kısaca değinmek istiyorum. Buraya, burada e, Sağlık Bakanlığı'nın pandeminin başından beri verileri e, örtbas ettiğine değinilip özellikle e, Türkiye'nin iyi senaryo üzerinden strateji kurduğunu peki ya iyi senaryo olmazsa o zaman ne olacağını endemi kavramının hani biz daha önce programlarımıza değinmiştik. Böyle tamamen işin bittiği ve e, ne de güzel e, bir süreç diye nitelendirilecek bir süreç olmadığını milyonlarca, endemik hastalıklardan milyonlarca insanın yaşamını yitirdiğini belirtmiştik. E, bu raporda da endeminin hani, bir kurtuluş olmadığı e, ya da bir çözüm olmadığı öyle bir aşamaya geçmenin altı çizilmiş. E, ve henüz aşı olmayan, hastalığı geçirse de ek kronik hastalıkları bulunan, direnci düşük, hastalığı geçirmeyen covid 19'da duyarlı gruplar bulunduğunu, şu anda günlük rakamların Türkiye'de 20 binin altında olmasına rağmen böyle bir rehavete kapılınmaması konusunda uyarılarda bulunuyorlar. Ee, yine bu raporda bir bölümü kaleme almış olan ve bizim de açık da ağırladığımız arkadaşımız Doktor Esin Şenol'un şu anda yoğun bakımlarda hasta sayısının azaldığını bunu sevindirici ama rahatlamak için yeterli olmadığını bildirmiş. Fazladan ölümlerle ilgili bölümü de halk sağlığı Kulu başkanı doktor Nasır Nesanır, pandemi çalışma grubu üyeleri Alican Bahadır ve Güçlü Yaman hazırlamışlar ve hazırladıkları bu raporda. Türkiye nüfusuna yansıtıldığında yerdeki verilerin fazladan ölenlerin 274 bin kişi olduğuna çıkıyorlar. Türkiye Sağlık Bakanlığı resmi sayısı 97.000. E, ve ilginç olarak da TÜİK'in, Türkiye Statistik Kurumu'nun her yıl Haziran ayının 3. haftasında bir önceki yıla ait ölüm ve ölüm nedenleri yayınlarken 23 Haziran'da e, henüz istatistik değerlendirmeleri tamamlanmadı. 23 Haziran 2021'de söylüyor bunu. Ee, henüz çalışmalar tamamlanmadı. Daha sonra e, ileri bir tarihte bildirilecektir denmiş. 24 Haziran 2021'de henüz bitmedi dedikleri çalışma. Henüz bitmiş değil. Ee, her... Evet, her he bir yılda bulmuştuk. Evet. Herhalde her her <gülüyor> e, önemli bir takım gelişmeler var ki e, 2020'ye ait ölüm verilerine Henüz açıklamadılar. Üzerinden bir yıldan fazla süre geçti. Hala da yok. Peki gündelik toplantılarında gazeteciler sormuyor mu Sağlık Bakanı'na bu konuda çalışmalar bitiyor mu acaba? Ne zaman bitiyor? Niye açıklanmıyor diye? Herhalde sorma eğiliminde olanlar aktif olmuyorlar falan diyebilirim. Şimdi e, ilginç bir haber e, Türkiye'de bu COVID'den ayrı bir iki tane sağlık haberine değineceğim Türkiye ve yurt sonra hemen e, devam edeceğim COVID'le. E, birincisi e, sığırlara yapılan veterinerlik alanında kullanılan bir aşı var. Sığırların nodüler egzantemi ve deri döküntüleri Sedan lampi skin disease diye geçen bir hastalık. Bu e, sığırlara yapılan e, LSD aşısı buna bir virüs karıştırıldı karışmış üretilen aşıya. Bu nedenle e, bu aşı uygulaması durdurulmuş. Demek ki böyle aşı üretiminde veterinerlik alanında da e, BVD virüsü, bovin viral diyare virüsü karışması sonucunda aşılarsanız saymanlar bu kez deri hastalığından koruyalım diye diyareye yakalanmasınlar diye aşılama durdurulmuş. Bu da böyle bir e, ilginç haber. Ne? E, sadece ülkemizde değil e, Avrupa. Avrupa e, herhalde daha önce e, belki dillendirildi e, açık radyoda ama e, böyle yumurta şeklinde içinden sürprizler çıkan bir çikolata markası vardır. O çikolatayı yiyen çocuklardan e, çok ciddi hastalananlar oldu. E, şimdi kadar işte, İngiltere'de e, en az 100 kişi hastaneye yatmış Fransa'da. Ee, i̇çinde e, Salmonella bakterisi yani Tifo etkeni saptandı. Bu çikolata fabrikası üreticisi Belçika'daki merkezi kapatıldı, e, durduruldu üretim. E, Fransa'da da peynirlerden Listeria bakterisi. İsviçre Fransa'da bu da sorun yaratıyor. Yani böyle gıda sektöründe e, bir takım hani, çalkalanmalar demeyeyim ama olumsuz haberleri e, geliyor. Peki sadece Avrupa'da mı? Hayır. Ee, başka enfeksiyon hastalıkları biraz dünyanın halini göstermek için bu örneklere de verip bitireyim bu konuyu. Bir tanesi Kamerun. Kamerun'da ciddi bir kolera salgını başladı. 4627 olgu var, 105 ölü var ee, dün itibariyle Kamerun'da kolera, koleradan. Özellikle hapishanelerde durum dramatik, hapishanelerde e, yoğun bir şekilde koleraya yakalananlar olduğu bildiriliyor. Kongo'da kızamık salgını başlamış durumda. 3400 olgu. Hatırlarsanız eğer pandeminin başında UNICEF ve Dünya Sağlık Örgütü kitlesel aşılama programlarını durdurmuşlardı ve işte çocuk felci kızamık gibi hastalıklar tekrardan deyim yerindeyse hortlayabilir denmişti. Bunun belki de bir kanıtı Kongo'daki kızamık salgını unutmayalım ki Kongo'da geçen yıl 2021 yılında 1 milyondan fazla sıtma olgusu vardı. Yani gelişmekte olan ülkelerdeki enfeksiyon hastalıkları bu nedenle kaybedilen insanlar, yaşamlar, iş gücü, işte sağlıklı yaşam. Bunlar bu olumsuzluklar oldukça yoğun bir şekilde varlığını sürdürüyor. Şimdi Ukrayna'ya e, aç haber. Ukrayna'da e, bu London Scrophogenic Tropical Medicine e, kuruluşu ciddi bir kurmuş enfeksiyon hastalıkları konusunda Önemli çalışmalara, raporları imza atan bir kuruluş. Ukrayna'daki e, vektör aracılığı hastalıklara dikkat çekti. Yani kene ve sivrisinek ısırması ile ortaya çıkabilecek. Özellikle ilkbahar yaz aylarına giriyoruz. İlkbaharın ortasındayız. Havalar biraz daha ısınınca. E, bu yoldan bulaşan hastalıklara dikkat çekmiş. E, bu kene ve e, sivrisinek ısırmasına bağlı olarak. E, özellikle bu... E, bu göçmen, göçen, yani diğer ülkelere geçmekte olan işler arasında hani biz e, koronavirüs, COVID-19 ya da diğer bulaşıcı hastalıklar diyorduk. E, raporda bu e, kene ve sivil sene ısırması geçen, biz neleri biliyoruz? Örneğin e, Kırım, Kongo kanamalı ateşini biliyoruz. Bunun dışında işte kene e, ısırmasına bağlı ensefalit, gibi e, çeşitli hastalıklar bunların ortaya çıkabileceğini, e, bu konuda çok dikkatli olunmasını e, söylüyorlar. Bu önemli bir nokta. E, bu arada e, JAMA dergisinde e, Lawrence Gostin isimli bir araştırıcından raporu yayınlandı. O da e, 31 Mart 2022 itibariyle Ukrayna'da sağlık kuruluşlarına 82, toplam 82 saldırı olduğunu 72 ölü ve 43 yaralı olduğunu ama özellikle bu durumun sadece sağlık kuruluşlarına, sağlık tesislerine yapılan saldırılardaki kayıplar değil bu testlerin ortadan kalkması sonucunda o testlerin verdiği, o, kur o kurumların verdiği hizmetin de azalacağı, ortadan kalkacağını dikkati çekmiş raporda. Ee, örneğin e, COVID-19, örneğin tüberküloz, örneğin HIV AIDS gibi e, hastalıklardan e, hastalara verilen hizmetin aksayacağını söylemiş ki hemen bununla ilgili olarak e, UN AIDS, yani Birleşmiş Milletler AIDS grubu e, bu AIDS konusundaki e, tedavinin nasıl aksadığına ait bir rapor yayınlandı Ukrayna'da. 4 milyondan fazla e, Ukrayalı ülkelerini terk etmişler. Bunları ya da terk etmek istedikleri yollardalar. Bunlardan %1'i e, eğer HIV ile enfekte e, ise bunların tedavi almadıklarını, e, özellikle Romanya, Slovakya, Moldova, e, Macaristan ve Polonya'ya geçişte sorun e, yaşadıklarını, e, bunların tedavisine e, acilen sürdürülmesi gerektiğini söylediler. Çünkü HIV AIDS gibi bir takım Hani süregen hastalıklarda e, aldığınız tedaviye ara verirseniz e, virüsün çok daha güçlü, farklı formatlarında vücudunuzda oluşup e, daha ciddi sorunlar yarattığı biliniyor. E, e, bu konuyla ilgili olarak yani savaşlarla ilgili olarak ve e, o PİTER'le geldiğimiz aşamayla ilgili olarak Dünya Sağlık Örgütü'nün e, açıklamaları var özellikle başkan Tedros Gebreyesus'un açıklaması barış için sağla, sağlık için de barışa ihtiyacımız var diyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün Ukrayna sorumlusu Yarno Hobic ise savaşın sağlık çalışanları ve siviller üzerindeki fiziksel ve zihinsel hasarını anlatıp Ukrayna ilk değil örneğin Afganistan'da yaşamak için böbreğini, çocuğunu satanlar vardı. Savaşlar sağlık konusuna ve küresel sağlık problemlerine çok ciddi darbeler vurduğunu kısrarla vurgulamış. Bir diğer önemli rapor bu hafta işine çıkan bir hesaplama. Bulmak istiyorum. Evet, bu hesaplama. Özellikle Dünya Sağlık Örgütü'nünde belirttiği bu bir konu var. Biz yavaş yavaş tüm ülkelerde bu gevşemeler, bu kısıtlamaların başlatılması, kısıtlamaların kaldırılması için çok erken. Özellikle örneğin Dünya Sağlık Örgütü diyor ki Latin Amerika ülkeleri için çok erken diyor. Ama bir yandan da hem ülkemizde hem Avrupa ülkelerinde yoğun bir şekilde bu önlemler azaltılıyor azaltılıyor da hani e, acaba e, iyi mi yapılıyor biraz buna bakmak istiyorum çünkü e, biliyoruz ki farklı ülkelerde e, olgu sayılarında e, artışlar var. Bakın geçen hafta e, 7 e, günde toplam olgulara baktığımız zaman Almanya'da 1.084.000 olgu, Fransa'da 916.000 olgu, Vietnam'da 506, Güney Kore'de 1.617 yani e, belirli ülkelerde odaklaşan bir artış e, var. Şimdi Fransa'daki durumu inceledikleri için e, buradaki bilgiyi aktarayım. Bir Avrupa ülkesi olarak örnek olabilecektir bu kıtaya. Yoğun virüs dolaşımı var. Aşının sağladığı bağışıklık imunite yavaş yavaş zamanla azalıyor, düşüyor. Önlemlerin kaldırılması için bir sınır vardı. Yüz binde elliye düştüğü zaman o sayısı Kaldırılacak önlemler, kaldırılabilir diye bir kural vardır. Biliyor musunuz Fransa'da şu anda yüz binde elli değil yüz binde bin dört yüz olgu var. Ama ısrarla e, önlemleri kaldırıyorlar. Hani bu, bu iyi mi kötü mü e, bunu e, zaman gösterecek. Acaba biz e, biraz karamsar, biraz e, böyle, böyle gereksiz bir e, karamsarlık içinde miyiz? Bu konuda... E, hani, biraz daha dikkatli ve üzerinde düşünmesi gereken bir nokta evet, yani ben de şeyi de ilave edeyim izin yani bunu zaman gösterecek tabi ama e, bu sıralarda e, Covid'e yakalanıp hayatlarını kaybedenlerin bunun zamanı görecek vakitleri olmayacak kalmamış oluyor artık Evet yani mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde kaldırıldı biliyorsunuz bütün önlemler ama yeniden olgular artmaya başladı. Yeniden aynı yaşadıklarımızı 2020-2021 yılda yaşayacak mıyız sorusu sorulmaya başlandı. Geçen hafta tüm ülke için %3'lük bir artış var. Doktor Fauci bu virüs elimine olmayacak dedi. Philadelphia'da yerel yöneticiler iç mekanlarda ...kaldırılmış olan zorunlu maske kullanımını tekrardan... geri getirdiler değil mi? Kolombiya evet. ee, Üniversitesi'nde e, üniversitenin aldığı bir kararla öğrencilerin sınıflarda maske takması tekrar zorunlu hale geldi. Ee, e, CDC kuruluşu ise e, özellikle uçaklarda, uçuşlarda maske kullanımını tekrar zorunlu olmasını önerdi. Bütün bu olaylar, bütün bu gelişmeler aslında biraz ucunu bıraktığınız zaman o sayıların tekrardan arttırmaya eğiliminde olduğunu gösteriyor. Tabi alınan bütün bu önlemler, bu konularda yapılan haberlere baktığımız zaman ilginç bir durum var. Son bir hafta içinde özellikle Çin'de ve Şangay'da olanlara Batı basınının yaklaşımı, Şimdi şöyle bir yaklaşım var. Diyor ki yeni bir salgın dalgalası ile Çin karşı karşıya bu ülkede Mart ayı sonundan itibaren çok katı kurallar uygulanmaya başladı inanılmaz despot bir yönetim, abartılı ve çok katı bir kapanma uygulaması insanlar isyan ediyorlar işte geceleri balkonlarına çıkıp aykırıyorlar güvenlik güçleriyle itişmeler oluyor bütün bunların videoları yayınlanıyor. Şangay gibi 25-26 milyonluk bir şehirde toplumun bu sıfır COVID politikasını artık benimsemediği söyleniyor. Bütün bunlar bize Batı basının okuduğumuz zaman öğrendiğimiz sözler. Örneğin bir ailede eğer bir çocukta COVID saptanırsa çocuk ailesinden alınıp bir hastanede diğer COVID'li çocuklarla beraber izole ediliyor. Bu dramlara yol açıyor deniyordu. Şimdi bu konuları Çin konusundaki bu Tek taraflı yani sadece batı e, haber kaynaklarından aldığımız ve e, oldukça e, kötü bir tabloya işaret eden bu durumu e, konunun hani bilen birisi olarak e, kime danışın diye düşünüyorum. Doktor Bülent Bejanlar. kendisi e, sağ olsun e, korona günleri başladığı günden itibaren Haftada bir ya da iki kez bir rapor şeklinde ilaç dünyasından haberleri bir rapor şeklinde bana iletmekti. Ben de yararlanmaktayım dönem dönemde kendisine teşekkür etmiştim. Neden bunu söyledim? Bülent Bey iki yıl kadar o bölgede Tayvan ve Çin'de görev yapmış ilaç sektöründe ona sordum. Örneğin bu çocukların ailelerinden kopartılması oh, ilginç bir konudur o diyor. Aileler çocukları pozitif çıktığı zaman hemen çocuğu yataklarına alıyorlarmış ona sarılıp ver zamaninden fazla öpüp kokluyorlar kendileri de enfekte olup covid'len böylece çocuğun aileden koparılıp hastaneye götürülmesine, izole edilmesine gerek kalmıyor. O zaman bütün aile covid'li olarak evlerinde kalıyorlar diyor. Böyle uygulamalar var. Yani Çin'deki bu kendinin ta kendisi yani. Evet. evet. yani Çin'deki toplumu isyan ediyor. Doğrusu isterseniz bu sert önlemler. Çünkü insanlar hani sokağa çıkmaya sağ oldu zaman Türkiye'de de Avrupa'da Acil ihtiyaçları için örneğin markete gidebiliyorlar, örneğin eczaneye gidebiliyorlardı. Ee, Şangay'da böyle bir şey yok. Sizin eğer bir ilacı ya da e, gıdaya ihtiyacınız varsa telefon ediyorsunuz, işte e, görevler size getiriyorlar, bu hizmeti veriyorlar. Böyle, astronot gibi giymiş kişiler. Şimdi bu tip uygulamalar Batı'da e, toplumlara e, empoze edilmesi uygulanması pek kolay olmayan, hani akıl dışı, inanılacak gibi değil, böyle bir şey yapılamaz deniyor mu? Çin toplumunun kültürüne çok fazla ters gelmediğini belirtiyor ee, orayı iyi bilenler. Ama ben bu konuda hani yorum yapmayayım ya da bir taraf olacak bir şey söylemeyeyim. Benim bildiğim bir şey var. Ee, Doğrusunu isterseniz ben sayılara bakmak istiyorum resmi rakamlara. Şimdi sayılara baktığımız zaman ne görüyoruz? Ee, toplam olgu sayısı. Ee, Amerika Birleşik Devletleri'nde toplam olgu sayısı 80 milyon, e, 80,5 milyon. Fransa'da 28 milyon, Almanya'da 23 milyon, İngiltere'de 21 milyon, Çin'de ne kadar? 1 milyon, 1,5 milyon. Şimdi burada bir, bir, bir şey var, yani Çin'in şimdiye kadar yaptıklarının etkili olduğunu gösteren bir sayısal değer var. Ya da 1 milyonda yeni olgu sayısına bakalım, Almanya'da 1 milyonda 2290, Fransa'da 2057, İngiltere'de 957, Çin'de 7. Şimdi bu, bu rakamlara baktığınız zaman hani Çin doğru mu yapıyor, kötü yapıyor, baskı mı yapıyor? Bu, bu tabii tartışılabilir. Biz kuramsal olarak istediğimiz kadar bu konuları aynı kötü diyelim ama ortada da Çin'in şimdiye de en azından başarılı olduğunun çok net verileri bulunuyor. Evet bir de çok yüksek nüfuslu bir e, tabii, tabii yani, milyarın abi. üzerinde. Yani en kalabalık ülkelerinden biri. Bir, bir ikincisinden bahsediyoruz galiba. Kapanan Şangay'a bak, bakıyorsunuz 25-26 milyon yani. Avrupa'daki bazı ülkelerden daha büyük, daha kalabalık. Şimdi tabii ka e ekonomik açıdan da e Batı basınında Çin'in yaşadıklarının yaş e getireceği inanılmaz olumsuzluklara ait e dramlar e anlatılmakta. İşte fabrikalar kapanıyor Şangay'da özellikle Şangay'daki fabrikalar. Diğer illerdeki e, üretim tesislerine bir takım e, malzeme ya da sarf malzemeleri sağlayan fabrikalarmış. Bu nedenle örneğin başka kentlerdeki otomobil üretimi aksıyor. Çünkü Şankay'dan yedek parça gelmiyor gibi çok zor duruma e, düşecekler. Örneğin kargo şirketleri batıda çok başarılı oldu. Çin'de olmayacak çünkü sadece ilaç götürüyorlar demişler. Ama yetkililerin açıklamasına göre ve bu dünya ekonomik formunun açıklamasına göre bütün bu olumsuzluklar var korkunç Çin ölüyor bitiyor dedikleri süreçte Çin'in ilk 3 aylık kalkınması büyümesi %4.8 olmuş. Bu yani batılı bir e, objektif bir e, kurumun açıklaması yani o batı standartlarına göre söylenen batma ölme mahvolma e, pek geçerli değil. Mart başı işletmelerin vergilerinden 360 milyar euro muaf tutma var, azalma var. Şangay'da 29 Mart'ta da 20 milyar euro gibi bir yardım üreticilere iletilmiş. Evet, tabii bütün bu söylenenler elbette dediğiniz gibi çok büyük bir kent Şangay kenti. Bir aydır kapanma oluyor, 3 haftadır tam kapanma, çok sıkı, açıklama var. Hastalarının izolasyonu için 160 bin yatak ayrılmıştı ama şu anda günde neredeyse 20 bin olgu var. Bu nedenle örneğin bazı apartmanlar boşaltılıyor. Apartmanlar sahipleri, sakinleri de ya bu ne biçim iş, niye bizdik falan diyorlar. Elbette iş kolay değil, çok kalabalık bir ülke ama dediğim gibi en azından benim kişisel düşüncem hani Batı standartlarıyla Çin gibi bir ülkeyi değerlendirmeye kalkarsanız pek gerçekçi olmuyor söylenenler. Sadece bir ülkeyi e, karalamaya yönelik oluyor gibi. Birdenbire böyle çok Çin yanlısı konuştum. Çok sevdiğimden falan yani ortada da bir rakam var yani. İşte birisinde bir milyonda iki e, binlerde olgu sayısı. Çin'de ise milyonda altı. Bu da bir gerçek. Bitirirken e, önemli bir nokta. E, yeni bir test çıktı. E, Covid-19 tanısı için. FDA onayı aldı. Önemli bir şey. İnsanları böyle hani alkol kontrolü yaparlar, bir borudan üfle Üflersiniz işte oradan alkol miktarı çıkar. Onun gibi bir test üflediğiniz zaman COVID-19'da oluşan farklı kan gazları üzerinden size tanı getiriyor. Yani herhangi bir kan almaya, herhangi bir burun boğaz sürüntüsü yapmaya gerek yok. Bunsuz da bir tanı aracı devreye girdi. Bu da önemli bir gelişme diye düşünüyorum. Son bir cümleyle de, müsaade derseniz aşı üretimiyle ilgili söylemek istiyorum. Güney Afrika'da Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bir aşı üretim merkezi vardı. Johnson Johnson ve AstraZeneca firmalarının bu vektör aşılarını üretip bunu Afrika'da üreteceklerdi. Fakat üretim merkezi kapanıyormuş çünkü bu üretim merkezine de aşı almak için oradan satın almak için herhangi bir başvuru aylardan beri olmamış. Bu nedenle aşı üretim merkezine yani biz ne yapalım kapatıyoruz burayı demek zorunda kalmış. artık tıkılı aşı üretim merkezi yetkili. Böyle bir garip, bir tuhaf bir durum söz konusu. Ben burada durayım efendim. Evet. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek tamam. üzere. Görüşmek tamam. üzere.